Ayrı akşamlar değerli izleyicilerimiz. Çerçeve programımıza hoş geldiniz. Bu akşam ve bu akşamdan itibaren sizlerle yeni yayın saatimizle birlikte olmaya gayret edeceğiz. Bundan sonra gene pazartesi günleri sizlerle beraber olacağız ama 20.30'da inşallah programımız canlı olarak yayınlanacak. İnşallah sizleri de bu yeni saatimize bekleriz. Gene... Ee... Önemli konular ve değerli konuklarla beraber programımızı, çerçevemizi icra etmeye gayret edeceğiz. Ee, kıymetli izleyicilerimiz bu hafta gene her zaman olduğu gibi Taha Hocam'la beraberiz. Ve sizlere e, hepimizin aşina olduğu e, değerli bir konuğumuzla ve önemli bir konuyla e, seslenmek ve birlikte olmak istiyoruz. Bu akşam... Daha evvel de programımıza konuk ettiğimiz kıymetli hayati ilaç hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhaba. Ee, ayaklarınıza sağlık. Eksik olmayın. Tekrar teşrif ettiniz. Estağfurullah. Değerli izleyicilerimiz bu akşam biz Şair Sultanları konuşacağız hocamla beraber. Ta hocamla beraber olacağız. Hocam hoş geldiniz hoş İnşallah bu akşam gele. Çünkü daha evvelki programı evet. siz icra ettiniz. Biz yurt dışındaydık. Ee, Hayati Hocam'la çok, beraber Çok güzel programdı İstifadeli programdı Hatta e, süresinin bitmesini istemediğimiz Bir programdı program değil mi? Hani böyle e, virgül atılmayacak bir bölümdü Evet. İnşallah devamında da yine Hocamdan istifade edeceğiz İnşallah bugün bu de konumuz evet. e, Önemli ve güzel e, Değerli izleyicilerimiz e, Kıymetli Hayati Hocamızla Bu akşam Şair Sultanları konuşmaya Çerçevemizi almaya gayret edeceğiz Ekranınızın sağ alt köşesinde bizlerle sosyal medyadan paylaşmak istediğiniz görüşleriniz olur ise Şahin Sultanlar başlığıyla bize ulaşabilirsiniz. Şimdi görüntüye gelecek. Oradan görüşlerinizi, düşüncelerinizi değerli hocamıza ve bizim bu stüdyomuza, çerçevemize iletebilirsiniz. İnşallah güzel bir program her pazartesi olduğu gibi gele sizleri bekliyor olacak. Kıymetli hocam. Ee, tekrardan merhaba e, diyelim. Ve e, inşallah bu akşam e, şahin sultanlarımızı konuşmaya gayret edeceğiz. Güzel. <gülüyor> ee, padişahlarımız Osmanlı sultanları evet siyasette, yönetimde, e, devlet idaresinde çok mahir ve başarılı bir e, grafik ve performans gösterirken, devletle uğraşırken bir yandan da sanatla, edebiyatla ve kültürün diğer ögeleriyle ilgilenmişler. Onları da biliyoruz değerli hocam. Ve herhalde sizin tabii daha kufiyetle vakıf olduğunuz bir konu, padişahlarımızın önemli bir bölümü de şiirle de yakinen ilgilenmişler. Bunun değerli hocam, şuradan başlayalım. Neden şiir ve neden bu ilgi ve alaka? Osmanlı Sultanları'nda husule gelmiş. Neden olduğunu kendilerine soracağım gittiğimde de. Fakat gördüğüm şu, 36 Osmanlı Sultanı'ndan şöyle bir bakmıştık kabaca. Üçü hariç hepsinin şiiri var. Üçü hariç? Evet. Benim yaptığım amatör tespite nazaran, mesela cennet Mekan Abdülhamid Han merhumun şiiri yok. Ya da elimize geçmedi. Evet. Orhan Gazi'de Rastlamadık ve 5. Murat da rastlamadık. Ama bunlar şairler rastlamadı. Evet. evet. <gülüyor> bazıları çok ileri derecede, miktar olarak da, kalite olarak da eski reyşle, hem kendi hem keyfi cihetten. Bazıları çok ileride. Mesela en başta gelen elbette muhibbi Kanuni Sultan Süleyman vârhum. Zaten. Hayatı şiir gibi yaşamış. 46 yıl Devlet-i Ali Osmani'nin başında. O devlet başkanı iken yeryüzünde başka bir süper güç yok. Başka birine süper güç demek fazla iltifat etmek olur. Avusturya İmparatorluğu var. Biraz şöyle kalburu üstü. İrice. Kanuni merhumun karşısında Protokol dengi olmadı hiçbir zaman Avusturya İmparatoru. Yani bir görüşme gerçekleşecekse gitmesi zaten söz konusu değil de kanuni merhumun gelirse o gelir. O durumda da padişaha muhatap olamaz haddine düşmez. ikinci sırada sadrazam o da olmaz. Büyük geliyor. <gülüyor> Üçüncü sırada bugün Dışişleri Bakanı dediğimiz mevkide yer alan Reis Hürküttap kim ise o mu? Hayır o da olmaz. Avusturya İmparatoru'nun protokol dengi Kırım Hanı Gazi giraydı. Eğer o bir randevu verme inceliği gösterirse etekleri zil çalarak gelir giderdi. <gülüyor> 46 yıl dile kolay. Kendisine bağlı 52 devlet vardı. 16'sı cumhuriyettir. Kendisi dört yabancı dil bilen bir entelektüel aynı zamanda, çağdaş Alman İmparatoru Şarlken'in okuma yazma bildiği şüpheli hı hı. ve tüm bunlara ilaveten o dönemin en önemli şairlerinden de birisi kendisi. Divana elimizde 3.400 gazel sahibi. Bu sayıda gazele sahip olan pek yok. Hatta hiç yok. Geçen bir kişi var bildiğimiz. Balıkesirli Zati. Zati. O da olmasa kanuni merhum şampiyon o cihetten. Evet. Şiir kalitesine baktığınız zaman ise doğrudan doğruya hayranlık duyarsınız. Yani bu yok artık dersiniz. Yok artık dersiniz. Bir insan bunları yazıyor olabilmek için herhalde Başka işi olmamalı dersiniz en azından. Hı hı. Ama bu adam devlet yönetiyor. Hem de böyle bir devleti yönetiyor. En meşhur gazeli de herkesin hemen hemen herkesin tanıdığını düşündüğüm sağlık gazeli adını verebileceğimiz o meşhur mısralar. <gülüyor> herkesin bilmesini tahmin ettiğim tamamı değil de ilk beytini i̇lk beyti. duymayan evet. yoktur herhalde. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Dört beyt daha devam eder. Sultan şöyle der. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Olmaya bahtü saadet, dünyada vahdet gibi. Kobu ay şu işret için kim fenadır akıbet. Yar baki ister olmaya taat gibi. Olsa kumlar sayısınca ömrüne haddu adet. gelmeye bu şişeyi çarh içre bir saat gibi. Ger huzur etmek dilersen ey muhibbi fari ol. Olmaya vahdet makamı çoğu şeyi uzlet gibi. Tabi bizi seyreden çok genç insanlar da var. Haklı olarak onlar bu Türkçenin epey uzağındalar. Çok hakim değil herhalde. Yani bizim nesil için bile problemdir evet. ki biz 60'a merdiven dayadık başımıza gelen kültür hadiseleri efendim tatsızlıklar sebebiyle Türkçe olmasına rağmen bir yabancı dil kadar uzakta kalabiliyor dönüp dönüp bakılması gereken bir meseledir. Bir cihettir bu. Türkçeden Türkçeye tercüme diyorum ben o yüzden. Faaliyetlerime de o ismi veriyorum. Ne iş yaparsın diye sorarlarsa bana Türkçeden Türkçeye tercüme yapıyorum. Ki düşünsün muhatap. Böyle garip bir şey olmayacağına göre ve fakat bahsedildiğine göre bir sıkıntı var. Yani anlaşılsın diye. karamizah yapıyorum yani. Okuduğum 5 beytin Türkçeden Türkçe'ye birer cümleyle hızlı tercümesi şöyle olabilir. Diyor ki merhum sultan, sultanlık önemli bir şey devlet başkanlığı, devlet sahibi olmak. Çok kıymetli zannedebilirsiniz. İnsanoğlunun tabiatıdır. Ölüler zannediyor ki diriler her gün helva yiyor. <gülüyor> Dünyanın büyük devletinin başındaki adam sıfatımla söylüyorum. Allah bildiğiniz gibi değil. O iş öyle değil yani. Yani bana itimat edin. Bilerek söylüyorum. Bir nefes sıhhat bu saltanattan üstündür. Aman kıymet bilin. Elinizde olanın kıymetini bilin. İnsanoğlu zayıf tabii. Neden mahrumsa onu kıymetli zannediyor. Sahip olduğu şeyin de kıymetini ihmal ediyor. Hiç olmazsa inkar etmemeli yani. ihmal tabii. etmemeli tabii ama hiç olmazsa inkar etmemeli. Allah saklasın bu şükürsüzlüğe sebep olur. İkinci beytte de, sultanlık dediğiniz, saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Sultanlık dediğiniz bir gürültü patırtıdan ibaret. Huzur yok, rahat yok. Asıl saltanat vahdettir. Olmaya baht adet saadet dünyada vahdet gibi, diyor. İyi de, sultanım affedersiniz, ne kastediyorsunuz? Yani, Sultan Süleyman Merhum'a kibarca sorasım var yani. Ne demek istiyorsunuz sultan? Hemen anlayamadık. Aldığımız cevap şu, tabii. Vahdet, birlik demek malum Türkçe. Birlik. Hangi manada? Her anlamda, özde, sözde, gözde, ailede, devlette, millette, endi ilahide. Yani birlik meselesi, dağılmamak, perişan olmamak, yek vücut, yek kalp, yek cihet, Efendim. o haldir. Şimdi bu nokta, bu nükte, özel önem arz ediyor. Aciz kanaatime göre. Babası da öyle dedi. Merhum babasının, Yavuz Sultan Selim'in dört mısraı vardır ki, aklı başında bir yöneticiye bunu aktarabilirsem şayet, içimde bir ukdedir, nasip olursa çok sevileceğim ona. Ankara'nın merkezinde, başkent olmak itibariyle yani, Merkezinde şöyle kocaman bir direk dikip 20 metre uzunluğunda mümkünse tepesinde de döner bir levha üstüne, ışıklı levhayla falan filan Yavuz Marhumu şu mısraları gece gündüz görünse iyi olur derim. Vahdete vurgu yapıyor da kanuni gibi. Dört mısra şu. Milletimde ihtilafu tefrika endişesi. Kuşeyi kabrimde hatta bir karar eyler beni. İttihadken savlati adayı da f açaremiz ittihad etmezse millet dağıdır eyler beni. İttihad tevhit o da onu söylüyor. Yani ise şu dört mısrada dedikleri aşağı yukarı şu: Milletimin herhangi bir sebeple bölünme ihtimali, tefrikaya düşme. İhtilafa düşme ihtimali o kadar korkunç dur ki diyor dünya hayatını zaten zehir eder bana da geçti konu kabirde de bana rahat vermez kızgın demirlerle işkenceye maruz kalmışçasına acı duyarım ey millet bana bunu yapmayın Vasiyet ediyor ittihad ken sahavleti adayı defa çaremiz Düşmanın hücumunu, sauletini, hilelerini bertaraf etmek için tek çare ittihatken, tevhid üzere olmak, birlik olmak iken, hal böyle iken, ittihad etmezse millet dar dar eyler beni. Eğer millet bunu başaramazsa, tefrikaya düşerse, onun bunun tuzağına düşerse, Allah saklasın, ben ızdırap çekerim, acı çekerim kabrimde diyor, bana bunu yapmayın diyor. Neden? Neden? E bir ömür boyu ittihadı temin etmek için çok gayretleri oldu Yavuz Merhum'un. Çok da başarılı oldu. Çok büyük işler yaptı evet. biliyorsunuz yani. Az zaman içre çok iş etmişti. Sayesi olmuş idi alem gir. Şemsi asriydi asırda şemsin zilli memdud olur zamanı kasir diyor Kemal Paşazade. Şeyhülislam'ı Yavuz Selim Merhum'un vefatının üzerine. Az zamanda çok büyük işleri oldu diyor. Ümmete büyük faydaları oldu. insanlığa büyük hizmetleri oldu. Efendim, alemi kuşatmıştı gölgesi. Sayesi olmuş idi alem gir. Saye, Farsça gölge demek malum. Arapça gölge zıl. Onu da kullanıyor bu defa. Şemsi asredi, asırda şemsin zilli memdud olur zamanı kasir. Kendisi diyor asrın güneşiydi zamanının güneşiydi güneş ve zaman ikisini birlikte kullanarak her iki kelimeye de ikişer mana veriyor asrının bir tanesiydi emsalsiz güce sahip padişahtı demeye geldiği gibi hakikaten ikindi güneşi de demiş oluyor asrı ikindi de demektir çünkü evet. ve ikindi güneşinin özelliğini anlatıyorsan mısra nasıldır gölgesi uzun olur da Zamanı kısa olur. <gülüyor> yani şems-i asridi, asırda Şems'in zilli memdud olur. Yani çok gölge ileri gibi. uzanır gölge. Onun gölge da öyleydi oldu. eti esiri. Alem olmuştu fakat zamanı kasir. Çabuk batar o güneş, çabuk kaybolur. Sekiz senede saltanat bitti onun. Ömrü elli yaşında bitti, elli yaşında vefat etti. Evet. Tahtta sekiz sene kaldı. <gülüyor> e az zaman içine çok işe Doğru, çok iş etmiş hakikaten. Sekiz yılası var mı o işler bakıyorsunuz. Mercida ve çaldıran Mısır değil mi? Ve son derece büyük işler yani. Çok çok stratejik işler. Ve problemli konular. Evet, evet. Ondan sonradır işte yani gerçek manada e, imparatorluk, evet. büyük, muktedir devlet olma hali Yavuz Merhum'un mirasıdır. İkinci beyti okumuştuk. Kanuni merhumdan. Bu, parant evet. bu parantez orada girdi. Devam edeyim mi? Ee, bu arada hocam şunu da vurgulayalım mı? Ee, çok güzel bir giriş yaptınız. Bizim yani bu padişahların e, yönetimle beraber şehirle meşgul, meşgul olmaları önemli. Yani bu e, ve evet. ifade ettiğiniz gibi üç padişahın dışında evet. herkesin bir şekilde ilgisi alakası var olmuş. E, ki yani bunu neye e, dediğim gibi girince kendilerine soracağız da, da bir olarak ya, fakat, sonuçları gibi. görüyoruz bu şiirle meşguliyet günümüzde benim hissem anlamaya çalışmaktan ibaret ezberlemekten ibaret bununla bile benim tahsil ettiğim menfaat elime geçen fayda saymakla bitmez Nedir bunlar diyeceksiniz. Bir kere bana çay ısmarlıyorlar. Yani böyle <gülüyor> söze hürmet var. <gülüyor> Dinleyenlerin yüzünde gözünde ışıldayan saadeti görüyorum. Yani bunu görmemek için insanın gözünü kapatması lazım. Açık yani. Hikmet var. İnsan aklını besleyen bir yönü hikmet. Evet. Kalbini besleyen bir yönü aşıkane ciheti var. Yani insanın da iki türlü ihtiyacı var zaten. Mide açlığı belli, on herkes biliyor. Söylemeye hacet yok, ekmek çorba onun çaresi tamam. Da iki açlığımız daha var. Kafamız da, gönlümüz de acıkıyor. E bu ne hikmet ile kafa, bilgiyle kafa, aşk ile muhabbet ile gönül kalp doyar. Şiirimiz ikisini de armağan ediyor. Talibine. Hı hı. Yani bunların disiplini özellikle bizim şiirimizi kastediyorum. Başkalarının hakkında kafi bilgim yok. Bir şey söyleyemem. Şu var bir kere disiplinli bir sözdür bu söylediğiniz. Ölçüsü var. Vezni var. Yani öyle rastgele konuşamadığınız bir altyazı. Kuralı, kuralı var. Ağzınızdan çıkan her şeyin Gireceği bir yer var, uyacağı bir kural var. Kelimelere de öyle kafanıza göre mana verme gibi lüksünüz de yok. Yani geleneğin tarif ettiği bir anlam dünyasındayız. Yani ben şunu demek istemiştim. Hayır efendim onu demek isteyemezsiniz. Yani o kelimenin gelenekten aldığı bir mana şeyi var. ya. Yani ona uyarsınız. Peki bu kadar kuralların içinde <gülüyor> mahpus iken tabir mazur görülsün. Bu kadar kurallarla çepeçevre, bu çerçeveye Çerçeve. <gülüyor> <gülüyor> evet. e, konmuş iken farkınızı nasıl ibraz edeceksiniz peki? Yani herkes aynı şeyi aynı manada söylüyor falan. Değil mi? Kurallar var. Evet. İşte maharet orada. Yani bu kadar belli kurallar içinde oyunu kuralına göre oynarken farkınızı ortaya koyacak bir yenilik, bir renklilik, bir çeşni o sizi siz yapan. Yani Baki-i Fuzuli'den ayırt eden, hı hı. diğerini ondan ayırt eden. Şimdi bir söz söylüyorsunuz, evvela sözünüz, kuralları sayalım, zararlı olmayacak. Sonra mümkünse faydalı olacak. Kitaba uyacak, yani nasılsa muhalif konuşamazsınız mesela, yok öyle bir şey yani. Ayet var, hadis var burada. Yani kurallara uygun olacak, akla uygun olacak düzgün olacak. Yetmez estetik olacak. Bir hece sapsa şiirin ayarı bozulur. Vezne uymadı tadı kaçar. Dinleyeni de hasteder. Olmaz zaten. Yani olmaz. Tekrar lüzumsuz tekrarlar olmayacak. Böyle. Yani doğruluğu ve güzelliği bir arada götürme. ikisini birlikte at başı götürme. Halinin insan beynine armağan, insana armağan edeceği zenginlik açık insanı demek ki olgunlaştırıyor. Yani şiirde hikmet var diyor Hazreti Peygamber evet. Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Öte yandan bu özür diliyorum. Öte yandan bu kortizon gibi de bir şeydir. Sözde sihir tesiri var. Ne demek istiyorum? Valla ondan beklenen faydayı temin etmek de emsalsizdir de e, zararlı da olabilir ama yani keski, iki tarafı keskin bıçaktır yani. Yani Şiire heves edecek olan gençler için bu dipnotu düşüyorum. Ya sadece şiir olsun falan diye de değil, öyle de olmaz yani. Ya bir altyapı lazım. Ya. Bir, abi 32 farzı bilmiyorsun, şiirle bu sahada at koşturuyor. Olmaz yani. Olmaz. Temeli var, nemlesi var yani bir bir, bir ahlı şeyden geçeceksin yani, bir ahlıden Geç geçeceksin. öyle Anarşik bir saha değil yani. <gülüyor> Şiirin o kaotik durumu, tutumu, o risk de göz önünde bulundurulmalı. Peki değerli hocam daha çok konular olarak baktığınızda, incelediğinizde böyle genel temayül edilen konular var mı? Yoksa şair sultanlar farklı farklı konulara mı daha çok şiirlerine yer Çok vermişler? fazla Dağınık konudan söz etmek mümkün değil. Samimi Müslüman edası... Hayatı yorumlayan, e, tanımlayan ve ez cümle ve özetin özeti diyecek olursak, e, geçiciliğine vurgu yapan. Hikmet barındıran. Ya, yani, takılma yani, fazla da takılma. Burası öyle kattırılacak bir yer değil. İşin olmasa durulacak yer değil zaten. Dünyadan bahsediyoruz. Adında yok meymelet zaten. Kötü demek, çirkin demek bu. Dünya bu ya, buraya bu. Bir iş için gelinir buraya. <gülüyor> Ve fazla da çamur bulaşmadan gitmek lazımdır. Doğrusu da odur. Kaptırma yani. Sülük erbabı süratle geçer aşkı mecaziden. Cihanda kimse menzil ittihaz etmez pül üstünde. Sultan değil ama Şeyhülislam bu da. Diyor ki, sülük erbabı. Yolcu. yolcu. Hangi yoldan bahsediyoruz? E canım sıradan bir yoldan da bahsetmiyoruz yani. Ahiret yolcusu. Sülük erbabı. Yani. Yahut daha has bir manasıyla ehli tarik, tasavvufi terbiyeye meslek ittihaz etmiş. O yola sülük etmiş birisi bahis mevzudur. İsen diyor. Yolcusu yolcuysa. Yolcu, evet. Yol boyunca gözüne takılacak menekşeler laleler bilmem karanfiller sümbürler şabboylar İlgini şeker. Yani sevebilirsin, kokusu vardır, rengi var tamam ama takılıp kalmak yakışmaz. Çünkü hacca gidiyorsun. Çok güzel bir park gördüm abi. Şurada bir kalalım. Kalalım mı kalamazsın yani. Belki dinlenirsin ama yani Keyifli olmaz olsun. yani. Hedefin var senin yani. Kabe'yi muazzama hedef almışsın. Ee, biraz oyalanırsın belki ama fazla değil. Gönlünü de bağlamazsın. Nitekim diyor Köprünün üstüne ev yapan olmaz diyor. Şimdi anlatışa bakın yani. Şimdi köprüden geçtik ya gelirken. Yok biz alttan girdik. Köprüden geçtiğimizi farz edelim. Çok beğendin manzarayı. Bir kamyon biriket getirdin, tuğla getirdin. Şöyle bir kulübecik yapayım şöyle. Ya iyiymiş manzarası dedin. Ne olur? Abi sen daha başlamadan yıkarlar abi gözünü seveyim ne olurdu ya ne zararımız var şurada ya manzara güzel desen sana yetkili şu cevabı verir. Geçmesi güzel buranın kalması değil. Dünya böyle bir yer işte. Geçmesi güzel de kalması değil. Kalınacak yer değil. Peki nasıl bir yer burası? Nasıl bir yer olduğunu Şelebizade Asım Şeyhülislam söyledi. Bir başka ermiş <gülüyor> söylesin. Şahidi, Muğla'lı şahidi. Ya kardeşim bunlar enteresan adamlar ya. 1550 vefatı. Bu lafı etmek için bilmiyorum ama ömür az gelir ya. Şahidi derdu beladır. Şahidi aşk ve la sebti dava etme Burhana Gelmişler deniz. Gelmişler deniz. Seçilen redif bu. Ve bu redifle en meşhur şiirlerden biri Şah İsmail'in değil mi? Hmm. Yani nerede evet. bir birliktelik var bak. <gülüyor> Biz ezelden ta ebed meydana gelmişlerdeniz. Şahı Merdan aşkına Merdan'a gelmişlerdeniz. Şah İsmail diyor bunları. <gülüyor> Allah Allah. Siyasi maksatla Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan edebilmek adına inatla şii oldu da. <gülüyor> Şah İsmail o, o büyük harbede oradan çıktı malum. Yoksa Şeyh Erdebili Hazretleri dedesidir, sünnidir, şeyhtir yani bahsi diğer. Evet. O parantezi orada kapatıyorum. Okuduğum şiirinde Şahidi Merhum biz diyor bezmi eleste ruhlar meclisinde Allahu Azimişan Hazretlerinin bize ilka buyurduğu, lütuf buyurduğu aşkın sarhoşuyuz. Elestü bi Rabbikum bela belâ orada yani aşık olduk, ilahi aşka tutulduk. Bu aşkın tesiriyle, onu sarhoşluğuyla yola çıktık. Cenneti hedef aldık ve gidiyoruz. Güdümlü mermi gibi. Yani adres belli. Ya bu, bu mermi şaşmaz diyor. Biz gideceğimizleri biliyoruz Allah'ın izniyle. Ama öğrendik, bildik ki bela imtihanından geçilmeden adam olunmuyor. Bela denilen de dünyada bulunuyormuş. O yüzden dünyaya biraz bela toplamak üzere, dosyayı ikmal etmek üzere geldik. Ne arıyorsun dünyada? Bela mı arıyorum. Bela kelimesinin Arapçadaki o iki manasına odaklanma gerekmektedir. Evet demektir. Rabbiniz değil miyim? Bela, kalu, bela dedik ya. Aynı zamanda da beladır. İşte bu nükte bizim şiirimizin özünü teşkil ediyor. Yani bu dünyada rahat yok, huzur yok, burası bela yurdu. Çünkü biz bela dedik buraya imtihana geldik. Bu bizim şiirimizde işte temel hı hı. nükte. Neden bahsediyor dediniz ya söz döner dolaşır buraya gelir işte. Yani onu anlatır size, dünyayı anlatır. Tabi Resulullah aşkını anlatır. Hiçbir şairimiz yoktur ki naat yazmış olmasın. Eksiksizdir yani. Bu Şair sultanlarda da görülüyor mu? Tabi tabi tabi. Bila istisna. Bila istisna. Örneklerine yer yer temas edeceğiz. Tabi geleceğiz. Ancak kanuni merhumu şiirini bitireyim mi izniniz olursa? Tabi ki. Üç beyt kaldı. Tabi ki. İkinci beytin şerhinden sonra epey bir ufuk turu yaptık. Evet. Üçüncü beyt. ko bu ay şu için kim fenadır akıbet. Yarı bakı ister isen olmaya taat gibi. Ve ritim şu ritme bakın ya Failatun failatun failatun failin Abi söylediğin sözün doğruluğunu gözetirken Bu ritme riayetini ayrıca gözetiyorsun iki disiplin at gidiyor Bu çok mühim bir mesele Yani insanı terbiye eden bir şey bu boğaz Dokuz boğum Yani onu söyleyene kadar yazana kadar ortaya koyar Düşünüyorsun ya düşünmeden çıkma. olmaz Pişecek yani söz Pişecek Serbest vezinle ilgili rahmetli şair Bekir Sıtkı Erdoğan'a sorulmuştu da. Bu nedir diye mi <gülüyor> Ne dersiniz serbest vezin hakkında? Şimdi i̇şte bu aruz vezni. Evet. Serbest de olsa vezin yani. Orada bir vezin lafı var. Tabii dikkatli Bekir Sıtkı beymarhum. Valla dedi şiir serbest vezinle de olur tabii. Yani vezindir nedir? Olur. Hece vezinle de olur istendikten sonra. Kendi örnekleri de var zaten. Olur. Ancak gördüğüm numunelerin çoğun serbest olmaya serbest de vezin göremiyorum <gülüyor> Yani onda da bir denge bir ağır vezin, vezin ağırlık demek ya efendim gözetilmeli tabi o bir şair hassasiyetiyle işin erbabı olanlarca yani söz şiir mi değil mi onu evet. ayak sesinden tanırlar evet. şairim zifiri karanlıkta gelse şiirin hası ayak sesinden tanırım tamam nerede bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım diyen adama da hayret ediyorum. Gene bahçenin dışına çıktık. Çok fazla gezmeyelim. Kobo Ayşe ihtiratı için kim fenadır akobat yarı bakı isterisen olmaya taat gibi. Bu sıralara baktığınızda boynu bükük bir derviş, çilehane'de bir talip efendim sanki. Yani öyle sultan falan bu lafı etmez dersiniz ya. Dervişhaneye edayla Ayş işret hani yeme içme gösteriş tantana bilmem ne falan şatafat. Geç bunlara diyor bunlardan bir şey çıkmaz diyor. Kalıcı değil zaten yani buna göz gönül kaptırma diyor. Sana lazım olan taat taat. Yol azığın taattır diyor. E bunu kim der? E bunu işte derviş gönüllü sultan der. O diyor işte ağzına da yakışıyor. Yakışır zahir. onun Şu mısralarda onun kanuni merhumun sakınırsın konmasın üstüme dersin bir meges bilirken yeyüserdir seni ahir marumur tenine bir sinek kondu diye titizleniyorsun hani canın çok, çok tatlı ya rahatsız oluyorsun hani valla unuttun mu bilmiyorum ama o kadar titizlendiğin bedenin yılanlar ve karıncalara yemdir yiyip bitirmeyecek mi? tahta oturan bir adam bu lafı nasıl eder ya? Böyle nasıl düşünür? Bunu ifadeye koyar. Yani bizimkilerin verdiği ders işte bu. Yani dervişlik bir hırka değil. Yani taç ve hırka değil. Dervişlik gönül işi. Ve böyle bir padişahın bu kadar muktedir bir ağzından çıkan söz kanun olan bir adamın. Hı hı. Ee, kadar anlam yükü, yani, yükü. Söyleye, evet. söyleyebilmesi için yani bir yerlerden geçmiş olması lazım. Bir ralleden geçiyor. Bir tezgahtan geçiyor. <gülüyor> Ay şu işleti bırak sana taat lazım. Her zaman bu beyti şerh ederken üzerinde düşünür veya konuşurken hatırıma gelen şu örnektir. Malumları Erzincanlı pir Sami Hazretleri. Evet. 1909 veya 10 vefat yılı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 Caiz olduğu için bir türküyle can sıkıntısını gidermek üzere o bölgede meşhur olan şu sözleri olan Türkiye başlıyor. Al Alman'ın beşini, topla eteğin peşini, ben yalınız yatamam, verin benim eşimi. Türkünün sözlerindeki gayri ciddi <gülüyor> hal talebeinin canını sıkıyor. Talebe şöyle düşünüyor. Hocama saygısızlık oldu. Bu biçimsiz lafları işitmek zorunda kaldım mübarek hocam. Yani ablayı kaz için geri dönüyor. Abla diyor bu, bu türkünün acelesi mi vardı diyor sonra söyleseydin. Bak pir Hazretleri geçerken duydu diyor. Saygısızlık oldu. Kadıncağız da utanıyor. Haya ediyor. Yavrum bilsem söylemezdim, duymadım, görmedim filan. Haya diye bir şey vardı değil mi? Hatı. Utanılırdı ya. <gülüyor> Kadın kendini savunurken Pierre-i Sami Hazretleri duruma intikal ediyorlar. Geri dönüyor. Ablama çıkışmayın diyor. Ablama çıkışmayın. O bizi irşat etti. Talebe şaşkın. Halbuki talebenin yaptığı işgüzarlık. <gülüyor> Bazen talebe kısmı böyle işgüzarlık yapar değil mi efendim? Mürit yapar yani. Mevlana Celaleddin dergahında sarhoş gelmiş ya kapıyı. Üstü başı berbat vaziyette. Ben illa Hazreti Mevlana'yı göreceğim diyor. Kötü de kokuyor. Müritte gayretli. Hocasını rahatsız ettirmeyecek. <gülüyor> Kovmak için <bir gülüyor> elinden geleni yapıyor. Zorla onu dışarı gönderirlerken o da ısrarla ben illa Mevlana'da da Mevla. Başka bir diyor. yok. Hazreti Mevlana çıkıp geliyor. Ne oluyor diyor. Efendimiz zaten halinizi rahatsız edecek. Kötü kokuyor. Pis kokuyor. Sarhoş zaten pis. Diyor. <gülüyor> Onu gönderiyorduk. Allah Allah diyor Hazreti Mevlana. O içmiş, siz sarhoş olmuşsunuz. Adam doğru yere gelmiş. Niye kovuyorsunuz? Sizin işiniz yol kesmek mi? <gülüyor> Nereden geldiyse geldi. Geldiği yer doğru. Siz ona hizmet edin. Yani üstünü başını temizleyin. Ağırlayın, içeri alın. Diyor. Talebe mahcup tabii. Yani geniş düşünmek kolay değil. Çerçeveyi geniş tutmak zor. Orada da talebe... Sıkıştırıyor ama Pir-i Hazretleri'nin bakış açısı başka. Diyor ki o bizi irşad etti. Hayret ediyor mürit Allah Allah ne irşad acaba yani. Al Alman'ın beşini, topla eteğin peşini, ben yalınız tamam verin benim eşimi ne irşadı diye düşünüyor. Diyor ki Hazret, türküyü ver şimdi de sözlere bakalım. Ne dedi birinci Mısra'da al Alman'ın beşini. O ne demek? Hayat sermayesi, hayat ağacında beş elmayı kaçırma yoksa hayatı kaybedersin. Sabah öğle ikinde akşam yatsı. Al almanın beşini odur diyor. Başka? <gülüyor> Topla eteğin peşini. O ne demek? O şu demek. Geleneğimiz de, erkek başında sarık olarak, kadın belinde kuşak olarak kefenini yanında taşır. Biz bu dersi unuttuk. Unuttuk. Ve epey zarar ettik. Çünkü ölümü unutandan daha bedbaht kimse zor bulunur yani. Dolayısıyla topla eteğin peşini imayen kefenin yanında yaşa demektir. Dimdik yürüyenler dümdüz yatarlar. <gülüyor> Artistlik yapma demektir. Bir ikazdır kibarca. Geldik mi üç ve dördüncü mısralara ben yalnız yatamam verin benim eşimi. Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi abi kefenden söz ettik mi? Ha? He. Kefenin anıldığı yerde yatak kabirdir. Ben yalınız yatamam. Bana amel lazım. Verin benim eşimi. Yol arkadaşı olan taata işarettir. Abla ne diyor? <gülüyor> Siz ne diyorsunuz deyince tabii mürit bacıp yaptığı iş güzarlıktan. Abla da kenardan bakıyor. <gülüyor> ne mühim şeyler söylüyorum ben. Bak görüyor musunuz? <gülüyor> Valla abla farkında elbette değildi ne dediğinin beklenmez de ama her söz dinleyene kalbindeki dostu hatırlatır mesela bu o bir yardan bahsediyor bir şey diyor ama sen ne anlıyorsun yani senin derdin ne her gönülde hangi yar hangi dost varsa gönül neyle meşgulse.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 Kobu ay şu işret için kim fenadır akıbet. Yarı baki istersen isen olmayata gibi beytinde. Kanuni merhumun bizi gönderdiği yer burası. Dördüncü beyitte ise şöyle, <gülüyor> şöyle diyor. Bu defa kelimelerle resim çizen bir şair var karşımızda. Cennet mekan Kanuni Sultan Süleyman. Enteresan adam. Sultan mı şair mi? Bana sorarsanız full time şair part time devlet başkan. <gülüyor> yani 3400 gazel yazılıyorsa... E abi bu adamın asıl işi şairliktir ya. Yedi, Boş zamanlarında devlet yönetiyor. Yedişerden kaç küsur bin beyt yapıyor hocam? E, 21 22 bin beyt yapar. Sadece gazeller. Sadece gazeller. Ha. Yani bir divan gazellerden ibaret değil. Yarısı gazellerdir bir divanın. Ha. Kalan yarısı. Kasideler, naatlar, musammatlar, kıtalar, şarkılar, bilmem neler falan tarihler. Yani kabaca bir divanın %50'si gazeldir. İşte gazel sayısı 3400, çarp 7 ile 720 bin küsur beyt, yani 40 küsur bin mısra. Bir şey daha söyleyelim, madem öyle bir açılım getirdiniz. Onunla bir araya gidelim hocam. Bu Türkçe divan, Farsça divanı ayrı. Bir de Farsça divanı var, hadi gidelim araya. Ondan sonra devam <gülüyor> Ondan sonra devam edelim. Sonra. Devam tamam. edelim. Tamam. Dün bölümde dördüncü e, beyte kaldık. Evet dördüncü Bey, Oradan evet. devam ediyor çünkü divana geçeceğiz. Farsça divandan bahsettiniz. Onu da e, bir görelim bizimiz. Evet. Olsa kumlar sayısınca ömrüne haddu adet gelmeye bu şişeyi çark içre bir saat gibi. Kanuni merhum bu kullandığı kelimelerle bir resim çiziyor. O resim kum saatinin resmidir. Çağrışımlarla yani gözünüzün önüne bir kum saati getiriyor. Ve zaten beytin manası da o. Kum saatinin üst haznesinde hani kumlar olur aşağıda dökülür ya oradaki kum taneleri kadar ömrün olsa diyor. Yani on binlerce yıl yaşasan diyor yani. Son vakit geldiğinde giderken bir an yaşamış gibi sadece olsa o anı bileceksin. Hayat hayaldir. Kaptırma diyor. Hayat hayaldir. Olsa kumlar sayısınca ömrüne haddü adet. Gelmeye bu şişeyi çar hiçle bir saat gibi. Dünya hayatının, dünyada geçen zamanın e, mahiyetini, e, onun bir rüya hükmünde olduğunu nazara veriyor. Ve son beytte de, Ger huzur etmek dilersen ey muhibbi fari ol, olmaya vahdet makamı, şeyi uzlet gibi. Yine o derviş edası, huzur bulmak istiyorsan, onun çaresi de şudur muhibbiciğim kendisine söylüyor. Bizimkiler kendisiyle konuşurlar. Gönlüyle sohbet ederler. Bu arada siz üçüncü kişi olarak kenardan dinlersiniz. Mecbur da değilsinizdir. Şart değil, farz değil, vacip değil. Ama isterseniz hoş sözler söylüyor, dinlersiniz. Şairden bizim beklediğimiz, yani medeniyetimizdeki alışkanlık açısından diyorum, böyle bir yol gösterici veya ahkam kesen, hani bir vaiz veya yok, yok. şair bülbül gibidir terennüm eder. Biz onu dinleriz. Bülbülü dinler gibi dinleriz. Huzur bulmak istiyorsan diyor. Fari ol, fari. Kritik bir kavram fari olmak. Feragat etmek. Vazgeçmek. Hı. Bu bana lazımdır, lazım değildir demek hali bu. Sayit Fehim Arvasi Hazretlerini hatırlayalım. Şeyh yani Necip Fazıl'ın şeyhının şeyhi. O diyor ki bu bana lazım değil diyen rahat eder. <gülüyor> <gülüyor> bu dünyada rahat etmenin de yolunu göstermişler yani. Abi lazımdır dedinse çok af buyurun hapı yuttun. <gülüyor> hapı yuttun bir sürü talibi var. Rekabete girdin demektir. Düşmanın olacak demektir. Savaşa gireceksin demektir. E, kazanırsın kaybedersin. Abi, bin türlü be bu bana lazım değil dediğin anda. Hürriyet senin peşin peşin. Ona işte farik ol diyor. Ve son mısra olmaya vahdet makamı köşeyi uzlet gibi. Uzleti tavsiye ediyor. Ne demek uzlet? Uzlet çekilmek demek. Vazgeçmek demek. Kalabalıklardan şöyle bir kenara çekilmek Uzaklaşmak demek. Yani. Uzaklaşmak demek. Kiminle dost olayım? Kime yakın olayım? Kimlerden uzaklaşayım? Yani dosttan değil de düşmandan üzlettir mesela. Bu da dostun tanımını bilmeyi gerektirir. Tanımalıdır dost kimdir? Onu da şuracıkta kaydedelim. <gülüyor> Allah'ı ve ölümü hatırlatan dosttur, unutturan düşman. Uzlet işte ondan et. Kim sana Allah'ı ve ölümü unutturuyorsa onlardan uzak dur. Zihirler seni perişan eder. Seni hayatının içini boşaltır, sana ızdırap verir. Şimdi bu şiir azizim, medeniyet tarihimizde, edebiyat tarihimizde muazzam bir yer işgal eder. Onlarca şair tarafından benzerleri yazılmıştır ki biz ona tanzir deriz, nazire deriz, tanzir etmek deriz. Çoktur örneği fakat daha da güzeli tahmis diye bir gelenek var. Tahmis. Evet. Ne demek? Beşlemek. beşlemek. Yani siz geldiniz sonraki şair, bu şiiri beğendiniz, tahmis edeceksiniz. Tahmis etmek, beşlemek. Yani ne yaparsınız? Her beyte üçer mısra eklersiniz. Ve sizin eklediğiniz mısralar üstte yer alır. Toplamı beş olduğu için beşleme. Önceki şiirin, zemin şiirin bundan ayrılmadan, söz kalitesini düşürmeden... Yani böyle büyük bir ustanın şiirine tahmis yaparken e saçmalamak olmaz. Ömci dizisi içine katır boncuğu dizemezsiniz yani güzel olacak. Benim gördüğüm üç tahmis var. Ya mutlaka çoktur ama üçüyle meşgul oldum. Birini Baki merhum yapmış, çağdaşı ve kendi şairi. Birini Aşkı yapmış, o da o dönemin şairi, Aşkı. Asıl adı İlyas'tır, Üsküdarlı, çok güzel bir şair. Birini de 150 yıl kadar sonra gelmiş olan Edirne'li Örfi, Örfi Mahmut Ağa yapmış. Fakat ilginç olan şöyle bir durum var. Yine kendi çağdaşı olan, askeri olan, memuru olan Taşlıcalı Yahya Merhum, beşlemekle yetinmeyip hızını alamamış, onlamış. Taşir, mi? taşir diyoruz buna da, onlama, aşereden taşir. Beş beyt onlandığına göre karşımızdaki eser elli mısradır. Elli mısralık bir şaheser vardır karşımızda. Ben sizin müsaadenizle ve arzu ettiğinizde bunun yirmi mısrağını okuyacağım. Hemen mi okuyayım yoksa? Onu isterseniz üçüncü bölümü alalım hay hay. Değerli hocam Mısra, <gülüyor> Şimdi sormak istediğiniz bir şey var yani evet. Buyurun Çünkü divan dediniz hocam İlk bölümü bitirirken evet. hatta Farsça divandan da bahsettiniz Nedir divan Biz biliyoruz evet nedir divan Yani şair sultanlar divan oluşturmuşlar divanlar Her şair gibi sultan şairler evet. Nedir divan Nasıl oluşur Biraz bilgi verir misiniz Tabii. bu Tabii. Bir şairin yazdığı bütün şiirleri topladığı kitaba divan denir. Basit bir tanım yapalım önce. Evet. Fakat derme çatma efendim kuralsız değildir bu iş. Kendi içinde bir düzeni vardır. Her divanda bunu görürüz. Baş tarafta münacaat ve tehlil adını verdiğimiz Allahu Azimüşşan adına yazılmış şiirler vardır. Bu birdir, ikidir, üçtür, beştir, ondur adet olarak olabilir. Ama böyle Son, başlanır. Öyle başlar. Evet. Münacatlar bitince, tehlil veya tevhid derler o şiirle. Evet. Bitince Cenab-ı Peygamber için yazılan şiirler başlar. Onlara da naat şerif deriz. Şairin kudretine göre, kabiliyetine göre, bazen bir bazen üç bazen beş, Yozgatlı Fenli divanında on üç adet naat. Kendi tercihine nat. göre. Kendi tercih, serbesttir. Evet. Sonra kasideler başlar. Kaside daha uzun, yani şekil itibarıyla daha uzun, belli bir konu etrafında yazılmış tercihan e, genellikle padişaha arz için, padişaha hem hürmet arzı veya tahta geçti o vesileyle julusiye, hmm. tahta julusiye oturdu tahta falan. Ancak bu vesileyle yazılan manifesto, bu vesileyle yazılan gençliğe hitabe makamındadır. Yani 20. yüzyıldan, 21. yüzyıldan bakıp da böyle haddini aşıp bazı insanlar yok efendim ya acılık yaptılar falan filan diyorlar işi bilmediklerinden. Hiç alakası yok orada öyle bir e, aşırı iltifat veya övme kastı yoktur o işin bahanesi o vesileyle geleneğin tarzı bu ya bu, bu iş böyle yapılıyor. Sanatını ortaya koyuyor, diyeceklerini diyor ve her sahada koşturuyor. Kişisel gelişim manifestosu. Yani bu sayede neler Hı -hı. söylüyor insanlar? Belki bu vesileyle şuracıkta kaydetmeliyiz ki, şairlerimizin e, mütefekkir ciheti, onların tefekkür yapan insanlar oldukları ve bunu şiir formatında bize bırakmış oldukları gözden kaçan bir husustur. Biz şair başka mütefekkir başka diye düşünürüz. Kenellik de hatadır yani. Mütefekkirdir de bunu şiirle yapıyor. Formatı bu. Usul bu. Yani içine giremediğimizden tabii o manaya tabii. giremediğimizden kendi kendimize yorum yapıyoruz. İşte böyle kolayımıza gelen bir şekilde. Bahçeye kaçan haylaz çocuk gibi yani aslında dersten kaçan çocuk gibi yaklaşıyoruz. Ya da belediye otobüsünde takına yer vermemek için pencereden dışarıyı seyrediyor numarası vardır. Ya. <gülüyor> <gülüyor> o hal yani bir kayıtsızlık, lakay kayıdii. Evet bir ciddiyetsizlik söz konusu. Kaşidelerden sonra tahmisler başlar. Hangi şairden, hangi şiirleri seçtiyse, hangi şairlerden, hangi şiirleri seçtiyse onlara tahmis olarak yaptığı 3 5 10 20 eser oraya girer. Artık kıtalar, tarihler mesela şarkı formunda nedimde o epey vardır. Hı hı. Şarkı da bir şiir tarzıdır yani şarkı ee, günümüzdeki anlamında değil Değil evet. Efendim bir format ve nihayet gazeller işte sanatını en çok gösterdiği yer orasıdır Gazel sayısı divanına göre 200 300 kiminde 500 işte Muhibbi divanında 3400 adet yani. Ve divan biter Bununla bitiyor. Bitir. Yani o şarkılar, kıtalar, çoğu eras tarihler. Tarih mesela o dönemde önemli bir olay bu bulmuş. O olayı yazıyor. O beyitte de kullandığı kelimelerle epjet değeriyle tarihi düşürüyor. Altında da bir not yer alır. 1341 de, 1296 der mesela. Ta, bir kelimelerle rakam değerleri üzerinden tarih düşürme çok yaygın bir gelenektir o. Epjet hesabıyla yapılır bu iş. Filankes öldü. Onunla ilgili bir tarih, tarih yazıyor. Tarih düşürüyor ya. Burada bir şey daha var. Her bir tür kendi içinde harf sırasına göre yer alır divanda. Harf sırası. Nasıl? Her şiirin son kelimesinin son harfidir. Sıraya girerken. Yani elifle bitenler başta. B ile bitenler. Sonra T ile hmm. bitenler. O sırayla. Yani o yüzden aradığınız gazelin... Redi... Son, harfine son harfine bakarsınız. Malum gazelde her beyt aynı kelimeyle biter. Evet. Aynı kafiyeyle, kafiyeyle biter. Kafiyeyle biter. Ya redif ya kafiye. Sondaki harften aranır yani. Ya uyumaz redifli bir gazeli vardı Muhibbi'nin. Divanı açarsanız Z harfine kadar gitmeniz lazım. Oradadır yani. Uyumaz Z ile bitiyor çünkü. Keskin Hı -hı. Z. Bu düzen dahilinde yazılır. Divan buna diyoruz. O yüzden 20. yüzyılda verdik biz divan edebiyatı ismini. Denmezdi yani divan edebiyatı denir şiirdir. Bitti yani. Divan edebiyatı diye bir bölümlemeye, bir adlandırmaya 20. yüzyılda gittik biz. O divandan dolayı işte. Bu bir yok tabii yani bunda bir sıkıntı gördüğüm için demiyorum. Yeni bir ad, adlandırma biçimidir. Ee, divanlarda değerli hocam gördüğümüz tabii biraz evvel siz de vurguladınız. Mahlas kullanıyor. Evet. Ee. Şairin kullandığı takma isim. Gençlerin iyi anlaması için nik diyorum ben ona. Şairin nikidir yani. Sultan evet. Fatih merhum Avni, Avni. Mahlasıyla, mahlasıyla, Kanuni Muhibbi mahlasıyla, Yavuz Sultan Selim Selimi mahlasıyla, İkinci evet. Selim de gene Selimi ve Talibi mahlasıyla, birden fazla mahlası Birinci olan şairler var. Birinci Ahmet Bahti. Evet. üçüncü Selim İlhami. İlhami, üçüncü Murat Muradi, efendim. ikinci Osman Farisi. Genç Osman yani Farisi. Evet. Fari. Üçüncü Ahmet Necip. 3 Ahmet Necip mahlasını kullandı. Mahlasın. Doğru. Ee, özellikle bir anlam yükleyerek mi seçiyorsunuz? Tabii canım. Yani, hmm. Tabii, hmm. Seçilen kelime aynı zamanda bir temennidir. İsim hmm. vermek önemli. Yani Behişti diye mahlas var mesela. Kanuni döneminin bir şairi Behişti. Farsça galiba. Farsça cennetlik demek. Evet. E, ustası vermiş. Yani ona mahlas olarak öyle olur zaten. Usul odur. Yani bir usta verir. Sultan olunca kendisi alır mahlasını da evet. e, hakkıdır, hakkıdır. <gülüyor> ama genel olarak genç bir şair adayına ustası bir mahlas verir. Bu bir merasimle bir gazeleştiğinde efendim bir hayırla duayla verilir ve e, behişti demek onun cennetlik olmasına dair bir temennidir. Olumsuz evet. mana içeren e, mahlas e, pek tercih edilmez bir şair vardı zehri diye mahlas almış zehri usta bir usta ona ikaz etti o da dinledi Allah razı olsun zehri yapma kandiyi yap dedi şeker yani zehirde bak şeker de niye olumsuz tersinden laf ediyorsun yani makbul görülmez olumsuz sui misal misal olmaz yani güzel olacak adın da güzel olacak tadın da sözün de yazdığın da güzel olacak güzellik esastır böyle biçimsiz menfi mana içeren efendim eksi işaretli var ya hani <gülüyor> retik kurallarında şeyler evet. izin verilmez yani hoş görülmez. Çünkü o da çok önemli Onun el da el çünkü el anılıyor. onunla çünkü alakalı onunla kayda geçer. Adama Selim diyor. 40 gün kırk gün yani deliye deli desen diyor değil mi adam evet. deniyor ya. Güzel bir mahlas seçersiniz ki bir dua makamına kaimdir. Bir gün birisinin ağzı dualı birisi sana öyle der de Allah kabul eder. Eşref saatine gelir. Yani o yüzden isim de mahlas da müsbet kelimeler, uygun kelimeler, beğenilen tercih olunan değerler üzerinden tespit edilir. Ee, peki hocam baktığımız zaman... Ee, Şahin Sultanların Şehzadelik dönemleri var Evet Şehzadelik dönemlerinde de Şiir yazanlar çok olmuş var, herhalde değil var. mi? Tabii, çok var Böyle yani, bir yetiştirme mi oluyor? Ee, bir tabii, anlamda Şiir e, bir fen Bir çalışma mı oluyor? Bu bir, bir fen yani bu sayede yetişiliyor Bu entelektüel faaliyet Yani e, Sözü terbiye eden Konuşmayı evet. öğreten bir üslup yani her yaşta olduğu anlaşılıyor zaten bakıyorsunuz çok esaslı divanlar hep şairin gençlik çağlarında başlanıp bitirilmiştir yani mesela ikinci Murat benim notlarımda Cem Sultan Şehzade Korkut tabi hepsinin şiirleri var şiirle meşgul olmuşlar o bir, o bir o zamanın yaygın bir geleneği kelimelerle meşgul olmak güzel söz söylemek önemli. Çok yay, en çok hı hı. bizde kabul gören sanat üzerinde en çok durulan sanat şiir. Herkes meşgul saray mensupları hı hı. E, rica, devlet ricali özellikle enderunda şu son zamanlara kadar devam eden bir alışkanlıktan bahsedilir. O nedir hocam? 1967'de vefat eden bir zat zatı şerif Ahmet Mekki üç ışık. Demin andığım Abdülhakim Arvasız denen oğludur evet. Kadıköy Müftisi. 1967'de vefat etti, Kadıköy'de müftiydi. Diyor ki, medresede yoğun ders faaliyetleri sırasında zihnimiz yorulduğunda dinlenmek için bahçeye çıktığımızda eğlenmek ve dinlenmek maksadıyla karşılıklı beyitler söylerdik. Şöyle bir kural dahilinde. Zaten bir beyt söylüyorsunuz, beyti ben dinliyorum, son kelime neyse ben o kelimeyle başlayan bir beyt söylüyorum. Benim bitirdiğim beytin son kelimesiyle siz söylüyorsunuz. Karşılıklı yani 8-10-20 beyt taatisinden sonra malzeme azaldıkça son kelimeye değil de son harfe bakarak devam ediyoruz. Valla epey bir devam ediyoruz yani. Şimdi burada bir durup düşünelim. Eğlenmek için yapılan bu iş günümüzdeki en yüksek entelektüel faaliyetin üstünde bir iştir. Yani bu, bunu eğlenmek için yapıyor insanlar. Peki bu kadar işlek bir zihin, bu kadar zengin birikim neye işaret ediyor? Nedir o yani? Neden öyle? Ve bugün neden pek rastlamayız izine? Bunu şöyle anlamak sanırım mümkün. Osmanlıca dediğimiz özensiz bir adlandırmayla Osmanlıca dediğimiz lisan, haddiz adına Türkçe. Yani, Türkçe evet. Türkçe. Ama nedir Osmanlı Türkçesi? Nedir? Üçte bir Arabi, üçte bir Farisi, üçte bir Türkçe kelimelerden kurulu bir e, yapıdır. Ve çok Daha suylu... hocam da gele burada bir değerli konuğumuzla bu konuyu da ele almıştık hocam. Çok evet. zengin bir şey var burada yani. Bir kim var. Yani, bir kim yani. var. Bundan 100 yıl önce bir liseden mezun olmuş delikanlıyı alıp götürseniz, nereye gittiğini haber vermeden Bağdat'ın ortasında bıraksanız gözleri bağlı, Aç gözünü yavrum deyip dönseniz göreceğiniz şu. Bir ay sonra gidin ziyarete. Çatpat Arapçasıyla herkesle anlaşmıştır. Ya bu çocuk Arapça bilmiyor ha. Ama kullandığı Türkçeden Arapça kurallara, kelimelere öyle bir hakim o kadar yakın ki gündelik hayatı sürdürmek Arapçayla onun için işten bile değil. Aynı çocuğu Tahran'a götür Farsçada da aynı mahareti göreceksiniz. Yüz yıl önce. Evet. E şimdi yabancı dil bilmediği halde bu böyle. Bundan yine yüz yıl önce okuma yazma biliyor demek. E, el selasaya vakıf demektir. Üç dilden anlıyorsa okuma yazma biliyor diyorlar. M münevver diyorsanız bir kişiye. Yani bu kalbur üstü biraz böyle mürekkep yalamış falan. Aydın diyoruz ya şimdi münevver. O şu demek, elsin neyi? Sitteye Vakf 6, bu üçüne ilaveten Fransızca, Rumca, Latince böyle bir miktar böyle biraz anlıyor yani. Bu hayatın da getirdiği bir şey tabii bir yandan. Yüzyıl yıl önce neden bu böyle? E, azizim yüz yıl önce siz mülkiyeden mezun oldunuzsa, kaymakam olarak, maiyet memuru olarak bir yere tayin bekliyorsanız sizin için ihtimaller epey çeşitlidir. Saraybosna'ya gitme ihtimaliniz vardır. Bulgaristan civarında bir yere şimdi gider Laskovça görev verilebilir adama. Oradaki görevin bitti hadi yavrum derler, Yemen'e gönderirler. E orada da orada da yaşamak için sizin chatpat Arapçadan, Rumcadan, değil mi? Bilmeniz, tamam, değil. anlamanız lazım. E şimdi aynı delikanlı için alternatif coğrafya neresi? <gülüyor> Edirne ile Kars arasında olacağına göre e, ilave dil bilme gibi ihtiyaç pek ...duyulmuyor ve insan ihtiyaçla öğrenir. insan tabi. Birkaç lisanı bilen çok kişi tanıdım ben. Hepsinin ortak özelliği hayli fırtınalı... ...hatarlı hayat yaşamışlar. Sürgün görmüş, esaret görmüş... ...efendim delikanlı var benim stajyer talep. Avukatlık yapıyor şimdi. Özbekçe bilir, Rusça bilir, İngilizce bilir... ...Türkiye Türkçesi bilir. E niye? Niye? yani tabi vasatın çok üstünde zekası var ama zeka ile olmuyor bu işler yani e, sürgün görmüş ahıska türkü hmm. stalin bunları sürmüş gitmiş özbekistan'da sürünmüş senelerce gençliğinde oradan buraya gelmiş e, rusların arasında yaşıyor elbette rusça öğrenmeye ihtiyacı var e, ingilizce eğitimde soruyorlar türkiye'de yaşıyor türkçe bilecek rahat içinde bir şey olmuyor yani rehavet içinde bir şey olmuyor şemsi tebrizi hazretleri İlim talebesine zillet ve gurbet lazım, aksi hüsran der. Aynen öyledir, elhak. Elhak öyledir. Hı hı. Hatta haşa yani Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin sözünü tasdik için söylemiyorum da. Yani gördük yani, örnek böyle yani. Rahat evinizden, ana ocağından, baba ocağından çıkıp da yine oraya döneceğiniz bir ortamda, eğitimde çok başarılı olur musunuz? mümkünse de zor yani inci sancı mahsulüdür ızdırabın sonucu fırtına var hayatta yani adam Osmanlı tebaasıysa herkesle muhatap oluyor İstanbul nüfusunun yarısı gayrimüslim ya 100 yıl önce e ne olacak evet. Ermeni komşun var Musevi Ahbap var bilmem ne var konuşacaksınız insanlarla herkesi kendinize benzetmek gibi de bir garabet içinde değilsiniz herkes neyse öyle yaşıyor yani devlet cihan şumul aklı başında kimseyi zorlamıyor yani böyle olunca da renkli çeşitli her şeye yansıdığı gibi kıyafetinde yemeğinde her de, her husustu olduğu gibi lisanda da da böyle bir zenginlik mevcut. Ee, bir de hocam deminden soracaktım şimdi yeri geldi divan şiiri olarak adlandırıyoruz ee, bunu niye böyle kullanıyoruz ee, yani. Nereden leşet ediyor bu? E, divan, her şairin divanı var. O yüzden divan şiiri bunda bir şey yok. yani Üzerinde çok durulmaya gerektirecek bir şey yok. Biz ona divan şiiri demeye başladık 20. yüzyılda. İyi oldu tamam. Böyle adlandırıyoruz. Ayırt ediyoruz yani. Ayırt ediyoruz. Şairin şiirlerinin toplamına divan diyoruz. Evet. Oradan yani divan edebiyatı, divan şiiri. Ya evet. Başka... Yani ondan evvel e, yani... Osmanlı sultanları zamanında şiir şiir, şiir. şiir olarak şiir yaşındı. deniyordu o kadar yani şiir. Yoksa başka bir anlam adlandırma yoktu yok değil mi yok. hocam? Yok yok. bildiğimiz öyle bir şeye rastlamadık yani. Divan edebiyatı adlandırmamız bizim son dönemdeki merakımızdan yani... Çünkü o zaman öyle bir şey yok yani yoktu, bir ifade yok. Yoktu. Çünkü evet. ihtiyaç çok. Bir de e, divan zaten oluşturulan bir Evet. E, evet. o durum. Başka sorular yazdınız mı? Evet. Ne yazdınız? Ee, i̇ki tane daha önemli soru var bu. Önemli. Evet. Buyurun. Değerli hocam, bu e, şair, yani sultanlar şair. Evet. Onun baştan konuşuyoruz. Şimdi e, yetişme tarzı olarak bakıldığında e, ciddi bir eğitimden geçtiğini biliyoruz. Hiç şüphe çok, yok. Çok ciddi bir eğitim. Açık yok. yani, hiç şüphe yok. Bu eğitim içerisinde ayrıca. Edebiyata dair bir eğitim alıyorlar. Tabii. Biraz bu konuda... E, işte ortada e, eserleriyle ortada edebiyata alabiliriz. dair eğitim alıyorlar, görüyorlar. Yani çocukluktan itibaren söz disiplini son derece önemli. E, sayısız örnekle beraber yaşıyor zaten. Herkes şiirden anlıyor. Yaygın bir eğitim. Yalnız bakın biz eğitim almak deyince... E, Dönemimizdeki eğitim anlayışını bir binaya girip hı hı. birkaç yıl orada mutlaka kalıp oradan eline bir diplomayı alıp gitmeyi anlıyoruz. Öyle değil yani yaygın hayatın tamamına. Şehzade okuluna giderlerdi. Manisa'daki şehzade okulundaydı Şehzade Mehmet, Fatih evet. Sultan Mehmet. E orada ona fizik de öğretildi, kimya da öğretildi, matematik de, astronomi de öğretildi. Din bilgileri, temel bilgiler öğretildi, edebiyat öğretildi. Yani Molla Kurani gibi hocası vardı Batuni ilimlerde elbet, var. Elbet. Burada müsaade ederseniz hocam bir soru sormak istiyorum. Gerçi konuştuk tamam. ama Kanuni Sultan Süleyman, Süleyman Merhum'la alakalı. Şimdi 46 yıllık bir saltanat 52 kendisine bağlı olan bir devlet, devlet 3400 gazel. Evet. Şimdi 4 yabancı dil. <gülüyor> evet. Yani saymakla bitire evet. bitiremeyeceğimiz birçok güzel haslet, bir donanım evet. tabirle diyelim. E, şunu merak ediyoruz hocam. Yani bu kadar birikim ve e, bu kadar riske rağmen nasıl sakin kalabilmiş? Hani birçok sultan muhakkak e, ecdadımız, şair olan sultanlarımız muhakkak hepsinde bu vasıfların mevcut diyebiliriz ama bu sakinlik, bu halet-i ruhiye, bu huzur nasıl? Bu huzur şimdi zahiri ilimler dediniz. Hani evet. ilimler. ilimlerdi. Şimdi soru e, hani çok da bölmek istemiyorum hocam ben. Çok akıcı maşallah. Çok iyi gidiyor böyle akıyor. Hani araya da girmeyeyim diyorum ama bunu sormadan edemiyorum. Hani soruya binayın hocam. Alakalı hı hı. olduğu için sorayım dedim. Yani derviş özlü dediniz mesela. Çok sıkı bir ruh terbiyesindeler hepsi aynı zamanda. Her birinin mutlaka görmemiz gereken bir diğer özelliği ağzının içine baktığı karşısında titrediği kırarım diye ödünün patladığı ve gönül sultanı daima mevcut. Yani herkes ondan korkuyor, karşısında el pençe duruyor ama sultan da alimden, hocasından çekiniyor. Bir emriniz var mı diye onun gözünün içine bakıyor. Neden? İlim sahibi o, irfan sahibi, Allah dostu o. Bir üstada ol, serserilik de safa yoktur diyor Yozgatlı Fenni. Yani onlar bir üstadın çerağı aynı zamanda, çırağı yani. Usta olmadan... Adam olunmuyor. Böyle bir şey yok. Biz 20. yüzyılda çok şımardık. Resmen şımardık. Her işi bilir olduk. Her şeyden anlıyoruz maşallah. Kur'an-ı Kerim geçen hafta nazil olmuş gibi tefsir bile yapıyoruz yani. İki sene ilim tahsil edip. Allah tamam ben bir yaptım. Hadsizlik yani. Öyle usta elinde yetişiyor. Adamlık öğreniyor. O manevi terbiyede yetişiyor. Yani. O onu adam ediyor işte. Ve dediğiniz gibi bunca fırtınanın ortasında ben ya gözlerim yaşardı. Bir programa gitmiştim de randevuya gitmiştim. Müsteşardı dostum. Dışarıda beklerken elime bir kitap tutuşturular, Beklerken canı sıkılmasın hoca şuna bak dediler açtım. Rastgele açtığım sayfada kanuni, Fatih merhumun şu beyti yer alıyor. Saki ya meysun ki bir gün La lezar elden gider Erişir faslı hazan bağ bahar elden gider Yani Getir şunu içelim Yani saki Bu fırsat varken Sohbet lezzeti Fırsatı varken kaçırmayalım Yarın sen olmazsın ben olmam Mevsim müsait olmaz Falan gibi Teremdim Bunu her şair herkes söyleyebilir de Bana dokunan şu gözlerim yaşardı. Oradakini de dikkatini çekti sen niye ağlıyorsun filan diye. Söyledim ona da. Ya bu adam 50 yaşında, 49 yaşında vefat etti. 6 dil bilen İstanbul Fatihi, içeride dışarıda düşmanla uğraşan bu kadar orijinal, renkli, fırtınalı bir hayatın içindeki adam. Bu şiiri yazacak asude zamanı, mekanı nasıl bulur ya? Nasıl olur böyle bir şey yani? Abi 3 lira, 5 lira borcun oluyor, sabaha kadar uykun gelmiyor. Tavan sayıyorsun ya. Huzurun kaçıyor. Ağzının tadı kaçıyor. İçtiğin çaydan aydan lezzet almıyorsun? Ne borcun var o diyemedin. Çek bari ertesi gün falan filan yani. S sen böyle gündelik evcil tavuklar gibi gündelik işlerin telaşında ömür harcarken ve olurken bu nasıl bir metanettir ki karşınızdaki? Sanki ertesi gün harp yok. Sanki yeni bir harpten çıkmadı daha. Yani demek ki çok olgun bir kişilik var karşımızda yani. Çok pişkin bir zat var. Yani yüksek ateşte pişirilmiş bir tuğla yani. Onun için dayanıklı. E tabi Molla Kur'an'ı gibi hocası var. Molla Hüsrev gibi hocası var. Akşemseddin gibi, Ebu'l-Vefa gibi hocası var. Bizim öğrenmemiz, anlamamız, dikkat kesilmemiz gereken yer içeride bir Ebu'l-Vefa varsa dışarıda Fatih var. Bunu bilmeliyiz işte. Bize o lazım. Hardware software ilişkisi Beden ruh Doğru hocam yani. e, Bu şu söyle bitirebilir miyiz hocam e, Genelde Türkçe mi Farsça mı divanlar yazılmış e, Türkçe Araştırmalarda daha çok Türkçe Türkçe yazılmış yani, Türkiye'de mi? Osmanlı'da yazılan divanlar Türkçedir evet. Farsça bir iki istisna vardır Yavuz Merhum'un biraz şiiri var Kanuni Merhum'un Farsça divanı var Küçük bir divandır divançedir ama var Efendim, Bunun dışında Türkçe ee, özel bir nedeni olabilir mi Fars'a yazmasını? Bugün birisi bir devlet büyüğü Fransızca bir şiir yazsa hayranlık duyarız değil mi? Veya İngilizce. Hı hı. Onun gibi. O dönemin entelektüel lisanı Farsçadır. Edebiyat dili. Edebiyat dili olmuş. <gülüyor> Arabi Enbiya lisanı, faresi Evliya, Evliya lisanı, lisanı Türkçe de. Ümera lisanı derler. Ya da Arabi ilim dili Farsı sohbet dili Türkiye devlet dilidir. Evet. <gülüyor> yani Farsça evet. şiire çok müsait bir lisandır. Evet. O yüzden Fars edebiyatı çok görkemli hakikaten. Hafız-ı Şirazi ile, Saadi-i Şirazi ile, Firdevsi ile, efendim saib Tebrizi ile e bizim de etkileşimimiz var tabii. var tabii. Çok, çok akıcı çok, bir tabii tabii. İyi ki var yani. İyi evet. ki var. Hocam tekrar çayımızı demleyelim. Ha tekrar molaya geldik güzel. Evet. Çok akıcı tamam, inşallah. Tamam sağ olun. Eksik Üçüncümeğe olmayın. İkinci bölüme devam edelim. Allah razı olsun. Eksik olmayın. Hocam biz e, bu bölümde, ikinci bölümde ifade etmiştik. E, özellikle tahmisle. E... Taşlıcalı Yahya Merhum'un başta Kanuni'ye evet. ait okuduğum gazela yaptığı taşir 50 Mısra'dır. Ben size 20 Mısra okuyacağım. Buyurun hocam. 50 Mısra. Ya hem okuyamam, biraz kayda falan bakmam lazım. Hem de yazık, seyirciye de yazık. Yani elli mısra, eziyet. Yok yazık hem daha e, güzel programa, şergiyle beraber inşallah. Programa gidiyorum dedim de bir büyüme Allah kolaylık versin dedi. <gülüyor> Amin dedim, dinleyicilere dedim <gülüyor> e, Kolay da değil tabii yani bu kadar şey sözü dinlemek. Sabaha kadar da olsa. Eksik ederim. olmayın Allah razı olsun. Allah razı olsun. <gülüyor> Hasta olmak guşimali hazreti izzet gibi. Her kişinin yalımını alçak eder gurbet gibi. Daima bir kişi göre gelmez refahiyet gibi, naleler güya, dera yolculuğu rahat gibi, dar dünya cayu firkat, menzilli mihnet gibi, devleti bir aleti hengameyi zahmet gibi, sağlığın dünyadı yok ayine de suret gibi, matla şahı cihanın maşrıkı hikmet gibi. Hal içinde muhtaber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Yandır erbabı gururu sufi safi sıfat rahat olmak ister isen meskenet meskenet di de gibi şevki nuraniyeti başa başailet evliyanın ayağı altı olur altı cihet mani işgali haktır bezme ehli maasiyet her libası gafleti kılma, hicabı mağfiret. Tarih-i dünyadadır sırrı sururi ahiret. Gör ne der şah-ı vilayet, nur aynı ayn kobu madilet. işreti çünkü fenahdır akıbet. Ya Rıbaki ister isen olma gibi. 20 Mısra. Şimdi, yani enteresan bir şey ya abi. Yani bu adam asker. Subay yani ne subay general ya tüm general seviyesinde zahmet sahibi asker biraz da böyle kendince takıntısı varmış rahmetlinin şair Hayali Bey'le rakabet var Hayali Bey sarayda o dönemde o dönemde evet. Pahrişah'ın gözünün önünde <gülüyor> bu da dışarıda uzakta <gülüyor> <gülüyor> epey uzaktaydı saraya pek yoruluşmazdı şöyle dermiş Hayali Bey'in gördüğü iltifatı biz görsek, alem şair görürdü ama. <gülüyor> <gülüyor> Gönlerme yapmışlar. <gülüyor> kısmet, kısmet olmalı diyor. Fakat dillere destan bir şairidir. Çok üstad, hürmet görmüştür Taşlıcalı Yahya merhum. Okuduğum mısralarda ana hatlarıyla dediği şu. Sağlığı, yani, sağlık gazeli ya, sıhhat ilk evet. beytte ele alınmış. Hasta olmak Guşi Mali Hazreti İzzet gibi ilk mısra. Guş Mal kulağı çekilmek demek. Kulak çekmek demek. Allahu Teala'nın kulunun kulağını çekmesi gibidir hastalık diyor. Baba oğlunun kulağını çektiği zaman bu onun sevdiğine delalet eder. Ben torunumu kulağını çekiyorum zaman zaman böyle. Severseniz çekersiniz. Hem bir ikazdır ama... Sevgi tezahürüdür. Yani uzatırsın kulağını çeksin diye. Üç kardeş beş kardeş düşün. Baba hangisini severse sempatisi ona teveccüh eder. Onun kulağını tutar çeker. Öbürleri de kıskanırlar. Hışmında bile şefkat var. Tabii. Hastalık böyle bir şeydir diyor. Sızlanma diyor. Sızlanma. Bir kulak çekimi. Bir kulak çekimidir. Neden peki hastalığın nesine dikkatimizi çekiyor? Taşlıcalı Yahya Merhum. Erbab-ı tasavvuf der ki illet, kıllet, zillet yani hastalık, fakirlik ve itibarsızlık itilip kakılma durumu Allahü Teala'nın sevdiği kuluna ara sıra gönderdiği hediyelerdir. Bu sayede kulluğunu hatırlar, boynu bükülür, gözü yaşarır, dua eder, Allah'a yaklaşır. Kul Allah'a duayla yaklaşır duaya vesile olduğu için büyük nimettir. İnsanın tabiatı yani dert sıkıntı görmeyince de pek <gülüyor> pek dua etmiyor yani değil mi? İnsanoğlu böyle yani işte. Fıtrat böyle. Ee, o yüzden de onu duaya davet ettiği için duayı hatırlattığı için nimettir. Bu başka bir başka yönden de nimettir. Günahını temizler. İnşallah. Yani ne zannediyorsun be bela sana? Hazreti Mevlana diyor ki baktım adam halıyı dövüyor. Almış elle sopayı. Halıyı dövüyor. Bir cahil ne der abi? Halıya kızmış ceza veriyor. E, öyle mi? Hayır efendim. Tozunu silkeliyor. Sarayasız. Temizliyor. temizliyor onu. Saraya serilmeye layık hale geliyor böylece. Yani sen tozunu başka türlü temizlersen ki o da istiğfardır. <gülüyor> Sopaya ihtiyaç kalmaz. Sopayı kenara koyar artık temiz olduğu için. Evet. Bir daha da vurmaz. Bu sana hatırlatır yani kusurun var, yakışmıyor, sana yakışmıyor. Sen kıymetlisin, güzelsin, makbulsün, Allah'ın sevgili kulusun sen. Mümin Allah'ın sevgili kulu demek, dostu demek. Ve günah lekesiyle, giriyle berbat etmişsin kendini. Olmaz böyle. Sana bahaneler gönderiliyor. Hastalık gibi, illet gibi, küllet, zillet gibi neyse gönderiliyor. Hatta der ki büyükler, 40 gün üç'üde de uğramazsa asıl o zaman kork sen. Kırk gün geçti ve hala evet. üçü de gelmeliyse ha işte o zaman kendinden, se, kork. kendinden kor, Gözden çıkarılma halidir Allah göstermesin ya bu odur diyor. Bu haz var bu Mısra'da yani. <gülüyor> Sağlığın dünyada yok Aa, yine de suret gibi. Bana bak diyor <gülüyor> sen şimdi sıhhatli olduğun için sözü üstüne almadın diyor. <gülüyor> Kime diyorsa artık onu bana diyor herhalde. <gülüyor> bu sen, sana da söylüyorum diyor hasta değilsen de her ne kadar e şimdi hasta değilsin herkes hastadır ya Allah Allah eninde sonunda yani biz neyiz ki canım insan aciz ya dağ gibi adamlar gördüm ben bastığı yere titretiyor gören korkuyor falan sonra bakıyorsun solucan gibi kıvranıyor ne olmuş böbreğinde taş varmış taşı çıkarıyorsun gösteriyorsun abi bak seni kıvrandıran buydu bak bak gözünle zor görüyorsun değil mi Bak bu kadar taş bu hale getirdi. Abi ha, bu neydi o havalar? <gülüyor> neydi o havalar? Hani sen çok güveniyordun kendine. Demek ki acizsin ya. ya bunu sözle anlamadın. Evet. Nasihata seve seve gelmeyeni musibet döve döve getirir. <gülüyor> yani aslında bu mimet o cihetten. Efendim, Dâr dünya cayu firkat menzilim mihnet gibi Dünya evi ayrılık yurdudur. Çilehanedir. Burada huzurun adı var, kendi yok. Ya tanırsa insan dünyayı rahat eder. Tanımak da şu demektir. Burada huzur yok. Rahat yok. La rahata fil dünya. E olmayan şeyi aramazsın, başında aramazsın. En de huzur nerede o zaman adı varsa kendi de olmalı. Tamam da burada değil. Yeri burası değil, yer müsait değil. Üç günlük dünya, bir avuç arazi. Yani zamanı da elverişsiz, mekanı da yetersiz burada olmaz o aradığın onun egzersizi olur hatırlatıcılar olur birazcık böyle fark eder gibi özlersin falan ama ancak ahirette kavuşabilirsin felaketin de saadetin de e, hakiki manada tezahürü için dünya yetersiz zemini yetersiz zamanı yetersiz şu kadar dünyada olsa olsa ne olur yani? bu hatırlatılıyor Sonraki mısralarda mesela şunu da diyor aslında bu iki mısra dağra, dünyaca ayı firkat, menzili, mihnet gibi devleti, bir aleti, hengameyi, zahmet gibi. Padişahla konuşuyor adam yaptığı taşirde muhatap padişah onun şiirinde çalışıyor çünkü. Sultanım dünya devleti tatlı bir şey değil. Yani genel kanaatin aksine herkes bunu güzel zannediyor ama ben biliyorum sen orada, orada huzur bulamıyorsun bulamazsın herkes rahat eder sen edemezsin herkes uyursan uyuyamazsın neden öyle e, sorumlusun Hazreti Ömer'in makamı orası yani Hazreti Ömer ise hilafet kendisine teveccüh ettiğinde ah dedi ağladı dicde kıyısında kurt kuzuyu kapsa hesap benden sorulur dedi ah Ömer dedi yerine oğlunu geçirelim dediler de bir vesileyle bir evden bir kurban yeter dedi sen şimdi oradasın e, gel de huzur bul şimdi her türlü olumsuzluktan sen sorumlusun. Yani başkan olana, devletin başında olana bizim kültür dünyamızda şefkatle, celalle, yaltaklanmadan, nasihat ederek gücün yetiyorsa, el olmuyorsa dua ederek yardımcı olmak esastır. Ona acımak esastır. Çünkü hakikaten zor mevkidi, müşkül mevkididir. Ev yönetiyoruz hepimiz. Üçer, beşer kişi var evimizde evet. neler çektiğimizi yani herhalde değil mi Üstad yani Allah aşkına evet. e, o adam devlet ümmetin başında ya sen ne diyorsun ya onu acımacam da kim acımacay zerre kadar merhametin varsa onu acıcacaksın ya Allah ona kulalık versin diyeceksin ya hem de nasıl bir algı nasıl bir anlayış biçimi <gülüyor> meşhur hikayedir İneğim çalındı diye saraya gelip padişahın başını yiyor bir kadın <gülüyor> İneğini çalmışlar hırsızın işi bu işte çalmış ama tedbir almadınız diyor, bilmem ne diyor, ben diyor, koskoca diyor, Memaliki Osmani'de diyor, Darül Hulafi'de diyor, ineyim çalındı, bu nedir diyor falan. Gönlü alınıyor, inek parası veriliyor kendisine, her şey tamam. Ama artık kapıdan çıkarken, Farişah müsaade edin de babadır da, bir şey desin yani, abla gözünü seveyim, canımıza okudun diyor yahu. Al şu parayı ineğini al git tamam da diyor. ya Nasıl uyku bu diyor inek bağırdı böğürdü mutlaka sessiz kaçar mı diyor bu. Yani nasıl uyudun anlamadım diyor ya. Evin dibinden gidiyor inek. Sultanım sizi uyanık bildik de uyuduk diyor. Hoppala <gülüyor> kapıdan çıkarken laf sokuyor. Şimdi bu şartlar altında devlet ediyorsunuz azizim. Yani zor iştir hakikaten zor iş. Şimdi ergenek karı boşamak kolay derler. Başında olmayan için hava hoş ha, ne güzel diyor sultan diyor yukarıda diyor vallahi diyor astı astı kesti o sana öyle geliyor <gülüyor> ne mümkün adım atamaz vallahi adım yani Osmanlı sultanlarının yetkilerine şöyle baktığınız zaman acınacak derecede <gülüyor> yani çok, çok müşkül durumdadır yani zordur <gülüyor> mesuliyet zirvede selahiyet neredeyse yok ve vazifeli esir hükmü de o yani esir köle durumunda yani Herkes rahat edecek, ona rahat yok. Osman Gazi ne diyordu babası? Bundan böyle naz bize naz çekmek sana diyor. Huysuzluk bize, tahammül sana diyor. Yani devletin başına koyuyor ama bu şartlarla yani. Yani oğlum esirsin artık yani bitti hayatın yok, sen yoksun. Vakf edeceksin kendini, yani ve ne yapsan az gelir. O şekilde çalışacaksın. İşte bu biçim, bu anlayış biçimi. Şairlerimizin mısralarına hep yansımıştır, yansıtılmıştır. Bu, hocam tahmislerde siz okurken e, aynısını alarak üzerinden devam diye bir şey var mı? Çünkü orada o meşhur beyti görüyoruz. Tamam o iki bu usra sabit. Onun hmm. üstüne yazdığı evet. 8 mısra 10, 10. o civarda. Evet. Yani onu sonda söylemek sonda. üzere söyler. Yani onun o sonda olacaktır. Evet. Bu da şu demek yani getirir anlamı getirirken oraya bağlayacaksınız. Bağlayacaktır yani. Tabii, saçmalamak yok. Tabii. Ya yani bağlay... o tutarlılığı göstermek. O göstereceksiniz. Bunun bir de özel şekli var. Evet. Taştır diyoruz ona. Yarma. O da şu. Hangi şiiri taştir edecekse beyti alıyor, ayırıyor. Ayırmak. Birinci yani mısra üstte, ikinci son mısra Hı. altta kalıyor. Evet. Araya üç mısra giriyor. Bu ne demek şimdi? Bir bütünlüğü olan beyti aldınız, yardınız... Evet. E, koptu. Ayırıyorsunuz, koptu. Araya evet. mısralarla giriyorsunuz. Üstte ve altta dikiş izi belli olmayacak. Yani evet. koparışınız... Tutarsızlık anlamsız olmayacak. Anlamsız olmayacak, tutarsızlık olmayacak. Yani estetiği bozmadan, mana zaafına düşmeden yapacak. Taşdir. Çok usta işidir hakikaten. En sevdiğim taşdirlerden biri. Baki'nin gazelina. ya Kemal'in yaptığı taşdirdir ki... Yani... İkisi de zirve şahsiyetler, e artık pes diyorsunuz yani, pes. Bu iş bu kadar olur yani. Ama tabii Sultan şehirleriyle sınırlı olduğumuz evet. için bu, burada girmeyelim ona. Ama çok güzeldi o, yani onun üzerinde evet. e, tahmin hakikaten yani Çok enteresan arada... bir şey. Yani kuralları başkası koymuş. Yani o şair evet. neden bahsetti, nasıl evet. bahsettiyse. Nasıl bir kurgu varsa, nasıl bir kurgu varsa ya. orada senaryo neyse evet. siz ona uyarak devam edeceksiniz. Yeni şeyler söyleyeceksiniz, tekrar olmayacak. Anlam zaafı olmayacak, estetikte bir zaaf olmayacak, güzellik devam edecek, yakışacak. E, örneklere de görüyoruz, bakıyoruz hakikaten çok yakışıklı olmuş yani. Bir diğer şair sultandan evet, bahsedilmelidir. Yani iki isim birden geldi aklıma ama programın müsaadesi nispetinde biri 3. Murat merhum. Kanuni'nin torunu, ikinci torunu. Selim'in oğlu, evet. 12. Osmanlı Sultanı. Mahlası Muradi. Muradi evet. çok yakışıklı bir şairdir. Çok ne gelirse ne kübet her kişiye dilden durur. Her ne kim zahir olur ol haleti dilden durur. Ye tutarsa ger zeban bilser dahi tutar karar. Ne gelirse ne kübet her kişiye dilden durur. Diide abından gönül şehrini gel mamur kıl yel gibi ömrün geçer sen sanma kim yelden durur kibri terk edip dila eyle tevazu pişesin çün bilirsin kim binası haymenin gilden durur ey muradi vadeyi haktan udul etme sakın cehdedip incitme kalbi çün gönül kıldan durur 5 beyt İlk beytte bir hata oldu okumamda biliyorum ama yor, seyirciyi yormayalım şimdi giderken düzeltelim Şöyle diyor, diline dikkat et. O dil var ya, o dil neyle meşgul olursa kalbin oraya bağlanır. Abi verilen derse bakar mısın? Cihan Padişahı, Osmanlı coğrafyasının en geniş olduğu dönem 3. Murat'ın dönemidir. Kanuni'den sonra da genişlemeler var çünkü. 3. Murat'tan sonra yavaş yavaş yavaş. düşmeye başladı artık 1600. Gong çaldı ve... Rakkas geriye döndü. Evet. döndü. Şimdi sanki artık ineceği kadar indi. Artık bundan sonrasından başka ümitler beslenebilir diyorum. Şimdi diline dikkat et kalbin oraya bağlanır sözü bize temel bir tasavvufi umdeyi veriyor. O da şudur. İnsan sevdiğini anar, andığını sever. Dil beyhude kullanılmamalı. Neden bahsediyorsan? Dilden kalbe yol var. Kalbin oraya bağlanır zaman içinde. Yani böyle andığının esiri olursun. Zikir onun için önemlidir işte. Evet. Onun için Allah demek Çok önemlidir. önemlidir tabii. Evet. Kalbe yol var. Eninde sonunda kalbe tesir eder. Bu umulur, bu beklenir. Dilindeki söz kötü olanın kalbinin iyi olmasına imkan yoktur. Yok böyle bir şey. Yani son tahlilde günün sonunda mutlaka bozulacaktır yani dili düzeltmek lazım. Anma önemli. Türkçesi anmak, Farsçası yad, Arapçası zikir. Efendim, anmak önemli. Şimdi, her sabah kalkınca der Arif, bütün sistemler, organlar dile yalvarırmış. <gülüyor> Aman gözünü seveyim, sen yanılınca hepimiz yanıyoruz. Gözünü seveyim, kendini de bizde yakma falan diye. İnsana ait ne varsa üçe ayrılırmış. Önemi itibariyle kalp birinci sınıf o ayrı yerde. Dil ikinci sınıf. Geri kalanı hepsi üçüncü sınıf. <gülüyor> <gülüyor> geri kalan her şey üçüncü kategoriye giriyor. Yani dilin önemi o kadar büyük vurgulanmış ki kalp gibi kalp kadar önemli. Yani o yanlışla meşgulken geri kalanlar kurtulamıyor. Aman kendine dikkat Aman et. Aman diyorlar olur. yani senin yüzünden yanıyoruz. Bak kemik yok ya bunda. <gülüyor> Kemiksiz olunca tehlikeli. Yey tutarsa gerze bil serdahi dahi tutar karar ne gelirsen hükübet her kişiye dilden durur iyi ve kötü her şey dilinden gelir dedi. Dide ab 3. beytte de verdiği ders. Dide abından gönül şehrini gel mamur kıl gel gibi ömrün geçer sen sanma yelden durur. Göz yaşıyla gönül sarayını yıka temizle diyor. Ömrün rüzgar gibi gelir geçer kaderin hükmü budur diyor Fark bile etmezsin çabuk geçer. Şimdi burada gönül kirlerini temizleyen deterjanın gözyaşı olduğunu, <gülüyor> gözyaşıyla gönül kirlerini temizleyebilirsin diyor. Ya hangi, sen hangi mektepten geldin abi ya bu değil mi 3. Murat bak neler söylüyor. Bu demek ki bir yerden geliyor da işte bir, bir eğitimden geçiyor yani evet, evet. sayır sülük görmüş insanlar bunlar. Yani evet. şimdiden anlamakta zorlandığımız şey bu, ne oluyor falan, ne olacak? Ya adam ruh terbiyesi görüyor, bilhassa görüyor, yani oradan geliyor. Hiç değilse yanından geçti, vakıf, yani yabancısı değil, muhakkak derinlemesine vakıf. Bütün Osmanlı sultanları için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kibri terk edip dilay ile tevazu pişesin, şun bilirsin kim binası, haymen ingil'den durur. Kibri bırak, tevazu yöne al. Çünkü diyor, verdiği örnek de çok böyle latif. Göğe doğru uzanan padişah çadırı, yani gökleri süslüyor çok yüksek ama yere çakılı kazıklar sayesinde duruyor. Yerle irtibatını kesersen, yani tevazu elden bırakırsa o gördüğün çadır uçurtma olur. <gülüyor> Uçar gider diyor. Sen yere sağlam bas. Yer tevazu temsil eder bizde. Yani. Evet. Toprak gibi bir tevazu falan. Evet. Toprak ol toprak ki gül bitsin sende. Toprak olmadan gül bitmiyor insanın üzerinde. Bu medeniyetimiz toprak kültürüdür. Babamız Adem topraktandır aleyhisselam. Alternatif kültür ateş kültürüdür. İblis şey, ateştendir. Yani karşımızdaki hı hı. kültür, hı hı. alternatif kültür, ateş kültürüdür. Nedir? Yakar, yıkar, bir tane üstünlük iddiasındadır, kibir vardır bilmem ne falan yani. Bizde mütevazıdır, aşağıdadır ama heybeti bambaşkadır. Toprak şöyle söyler üstünde yürüyenlere iyi hava atıyorsun ama gelince anlaşırız. Her sabah her, her sabah bize her sabah. dinlen bu. Bastığın toprak senin ait olduğun. Yani benim sadık yarim kara topraktır. Yani o ders bize andan hep veriliyor. Şairimiz de onu söylüyor. Kibri terk edip dile dedik son, evet, beyt. son ey, beyt ey muradi. Kendisine söylüyor artık. Vahdeyi haktan udul etme sakın. Allahu azimi şu kaidelerinden, kurallarından sakın sapma. Dalalete düşme, udûl etme, dâli, da, udûl etme, satma sakın. Çün bilir, ha, e, gönül incitme, kalp kıldan incedir diyor. Yani bir de verdiği son dert bu gönül kırmaktan men ediyor. Neden kalp kırmak o kadar önemli? E, kalp Allah evi. Kalp Allah ilahi. evi, nazargahı ilahi. Hz. Ömer'i hatırlayalım anh, Ey Kabe büyüksün diyor ama her hangi bir müminin kalbi senden üstündür Diyor ve bu koskoca Padişah kalp kırma Hususuna işaret ediyor şiirinde. <gülüyor> Diğer işte dediğim gibi, ikisi İkisi birinin evet. aklıma geldi evet. Az tanınan bir isim şiiri pek bilinmiyor İkinci Mahmut cennet mekan Adli mahlasıyla yani Enfes evet. şiirleri vardır Şu dört mısraı Tarih huzurunda <gülüyor> ifade edelim Hüdaya çok günah ettim adetsiz çok günahım var. Günahım çok isen nola senin gibi ilahım var. Bu Mahmud'un temennası ümidi münkatır olmaz. Resulullah gibi zira şefaatçi penahım var. <gülüyor> ya Rabbi diyor çok, çok günahkarım ama diyor senin gibi ilahım var. Ümidimi de asla kesmem Resulullah gibi şefaatçim var diyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Padişah 2. Mahmud. Adli. Adile Sultan'ın babası. Adile Sultan muazzam bir şair. Çok güzel şiirleri vardır Adile Sultan ablamızın. 2. Abdülhamid'in halasıydı. Adile Sultan var. Adile Sultan. Adile Sultan kasrı var İstanbul'da yolunuz düşerse, evet. Biliyorsunuz Biliyor, belki. Evet. O meşhur, o biçimsiz film de orada çekildi. Evet. Kötü bir film çekildi orada evet. yani seri halinde. Adile Sultan Kasır, şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın işte sosyal tesisi, orada güzel çay falan oluyor. <gülüyor> zaman zaman yolum düşüyor. Kızına Adile adını vermiş. Mahlas olarak seçtiği kelime Adli. adli. Ya bu kavram üzerinde çok durmuş. Adile Sultan çok böyle karizmatik bir ablamız. Abdülhamit Han'ı ziyarete geleceği zaman saraya Abdülhamit Han'ın elli ayağı dolaşırmış. Tahtına oturturmuş. Karşısına oturur ortaokul talebesi gibi. iki eli halacığım bir emriniz var mı falan. Böyle yani. Çok karizmatik. Erkek olsam şimdi tahtta ben vardı biliyorsun de <gülüyor> Orada ben oturuyordum da Çok da şey yani böyle lider tabiatlı. Onun gönlünü almak ister imiş. Onun da şiirleri, güzel şiirleri var. Hele bir natu var. Harikadır yani. Kapında adile kem dadır ya Resulallah diyor. Yani beni kapından kovma ya Resulallah. En ucuz kölen olarak diyor kapında adile kemtergedadır bedava ucuz yani sıfır maliyetle edinilmiş bir köle olarak kabul buyur beni diyor. Velhasıl azizim dipten tepeye öyle bir medeniyette yaşıyoruz ki e, öyle bir medeniyetin mirasçısıyız ki Dağdaki çobanı da şair, tahtdaki sultanı da şair. Muazzam bir lisan hakimiyeti var, bir ortak dil var, yaygın bir kültür var. Bakın bunun kalıntılarına yetişen nesiliz biz. Ben 61 doğumluyum. Zannederim yaklaşık. Evet. Bizim çocukluğumuzda o dönemi Osmanlı'nın sonunu gören yoktu ama evet kısmen gören de vardı. Ben Yemen gazisi gördüm mesela. 1980liydi dedem mesela evet. yani onlar ne gördüler bizzat kendileri sıkı bir eğitime kavuşamadılarsa da göreni gördüler, gördüler. okuyanı yani. gördüler medresenin kenarından geçtiler evet, evet. yani o biri kim bile bizi besledi çok şey kazanmamıza sebep oldu ben onların aralarındaki sohbeti 8-10 yaş aralığında 15 en fazla yaşlarımda dinlerken aldıklarımı bugün yani ifadeden acizim yani. Ve bugünkü gençlere o cihetten böyle biraz da üzülüyorum. Biz onlara neyi nasıl veriyoruz, verebiliyoruz verebiliyor Onlar ya. bizden ne alıyorlar? Cami avlusunda alacağımız çok şey vardı. İşte bu, okuma yazma bilmeyen insanlarda bir irfan, bir kabiliyet, bir... Neden? Kulak mollası deniyor bunlara. Şiir hayatın içinde kardeşim. Herkes her yerde bunu terennüm ediyor Gidip geldiğim evlerde, duvarlarda, dükkanlarda gördüğüm, ezberlediğim mısralar başa çıkmaz ya. Bir de başka böyle çeldirici, böyle lüzumsuz tantana çok olmadığından. E, eğlenceniz de o, ezberliyorsunuz. Fren amcanın dükkanına gidiyorsunuz. E, doğru olsam ok gibi yabana atarlar beni. Eğri olsam yay gibi elde tutarlar beni. Ne doğruyu aç gördüm ne eğriyi tok eğri yay elde kalır menzil Mevcut. alır doğru ok. E, öğreniyorsun abi yani yazıyorsun bir tarafa yani ezbere alıyorsun verende o alanda nedir senden gidecek telaşını görenler can senin zannedecek <gülüyor> ilk defa fenli'nin beytini bir manifaturacı dükkanında görmüştüm fenli yozgatlı 1918'de vefat etmiş e benim memleketimde kumaş satan çaput satan adam bunu nereden bilir e duyuluyor işte Sakın bir dideyi avlatma Handan olmak istersen Dokunma hatırı mura Süleyman olmak istersen Allah Allah <gülüyor> e Abi bu adam şey değil ya bu adam profesör Falan değil ya bu adam halkın içinde 1920 doğumlu Yani ama işte kulaktan Kulağa sözlü kültür Biz onun mirasçısıyız ve bugünkü Doğru. Haletimiz biraz Hüzün <gülüyor> verici böyle Sanki hiçbir şeyimiz yokmuş gibi biz bir şey bilmiyoruz. Öğrenmeye muhtacız falan. Ya bırak Allah'ın seversen ya. Bırak ya. Biraz kendi kaynaklarımızla aramızı düzeltelim ya. Kütüphaneler ağzına kadar dolu. Dikkatinizi çekiyor değil mi? Bizim kütüphaneler çok sakin, temiz yerlerdir. Evet. Neden? Kitaplara saygımız çok ya. Rahatsız etmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yanından geçip gidiyoruz böyle salavatla falan. Bu kitaplar bizim. Bunlar Türkçe. Yani İstanbul'da başlıca dört kütüphaneye Beyazıt, Nur Osmaniye, Süleymaniye, Millet ilk dört önemli dördünü saydım. Kütüphaneye baksanız e, saymakla bitmez eserler ve bunlar Türkçe dışında da okumuş Türkler kravatla geziyor. Evet. <gülüyor> Türkçe kitaplar ve Türk okumuşlar. Garip bir çelişki yani. Ne kadar vaktimiz kaldı bilmiyorum Umarım ama bitirmek durumundayız. Evet. Bitireyim mi? Lütfen. Kaç dakika şimdi? Ee, bir mi iki mi? Bir dakika hocam. Tamam. Beşinci Murat'tan. Düzeltiyorum. 5. Mehmet'ten, Mehmet Reşat'ten Çanakkale şiiri Eyvallah. 25 Mısra'dır Yahya Kemal'in tahmisiyle. Bunu bir başka zamana ömrümüz varsa İnşallah. bırakalım ama Fatih merhumu şu beytiyle bitirelim. Çün ecel sulh ettirir, ahır niza'ı kaldırır. Pes nedir bu dünya için kuru kavgadan murat. Ecel gelip sulh edecek, bunu unutma. Dünya için kavga etmenin alemi yok diyor. Sultan Fatma Ağzınıza sağlık. Eksik Bunu olmayın. da bitirelim. Eksik ol, ee, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Hakikaten e, güzel bir tat geldi ağzımıza bu akşam yeme Seyretme Eksik lütfunda olmayın. bulunanlardan dua istirham etme mevkiindeyim. Ne, ne diye gülüyor? dua isteyeceğimi de ya bizi seyredenler çok duydu ama ben bu huzurda bir kere daha arz edeyim. Ölürken gülmekliğimiz için lütfen dua buyursunlar. Son gülüyor. gülerek ölsün diye dua etsinler. Millise talebesi bana sordu. Niye hocam dedi. Son gülen iyi güler oğlum dedi. <gülüyor> İnşallah Cenab-ı Hak bize... İmam ...gülerek da, ölmeyi nasip iyi. etsin. Ağlan, evet. Allah razı olsun. Taha hocam çok teşekkür ederiz eksik olmayı. Estağfurullah hocama teşekkür etmek lazım. Evet. Estağfurullah. Allah razı koydu olsun. Hocam. Eksik olmayı çok teşekkür ederiz. Eyvallah Uzun. hocam sağ olun. Değerli izleyicilerimiz... ...bu akşam şiirle dolu bir çerçeve programını... ...sizlerle beraber... E, ...birlikte ele almaya gayret ettik. Sürçül isar ettikse... Affola, inşallah tekrar Allah nefes verir, ömür verirse haftaya bu saatte birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın, hayırla kalın.